aslında başlatıyor ve özetliyordu. İnsan fırlatılmış bir varlıktır şeklinde. İnsan gerçekten böyle bir tanımlama altında en azından daha geniş irdeleme için bir başlangıcı hak ediyor. İnsan fırlatılmış bir varlık. Nereye? Dünyaya fırlatılmış. Dünya dalığa fırlatılmış bir varlık. Bu sadece felsefi bir, içi boş bir şey değil. Aslında biyolojik açıdan altını doldurma imkanı var. İnsan gerçekten biyolojik açıdan da fırlatılmış bir var. Bir e, e, erken doğum, bir e, eksik doğum, e, dünyaya doğrudan doğruya doğduğumuz şekliyle adapte olabilecek bir şekilde gelmiyoruz. E, hiçbir insan yavrusu yalnız başına bırakıldığında, e, sosyal çevre tarafından e, kuşatılıp e, taşınmadıkça, esir gelmedikçe, yaşamını sürdürme imkanına Sahip değil, kürkümüz yok, kanatlarımız yok, ayağa kalkmamız seneleri buluyor, ellerimizi kullanmamız seneleri buluyor, doğru düzgün kullanmamız seneleri buluyor. Gerekli besinlere ulaşmamız ancak bize bu imkanı sunan sosyal çevre üzerinden mülkün. Erken, eksik doğum bir hesap yapılmış yaklaşık olarak ne zaman doğsak tam doğardık diye bir üç 35 buçuk yaşları na geliyor kıyaslama yani üç 35 buçuk yaşlarında doğmuş olsaydık belki herhangi bir hayv bir kay gibi bir e, e, oğlak gibi e, bir kuş yavrusu gibi e, nispeten nispeten donanımlı bir şekilde dünyaya gelmiş olurdum. Değil. Eksik dünyaya gidiyoruz Bu bir e, fırlatılma olarak da düşünülebilir. Ama aynı zamanda bir e, belki başka açıdan bakıldığında bir kaçma olarak da düşünülebilir. Yani doğadan kaçma olarak da düşünülebilir. E, nereye kaçıyoruz veyahut da nereye fırlatıyoruz? Dünyaya fırlatılıyoruz. Dünyada doğa fırlatılıyoruz. E, Haydekar açısından bakıldığında ama e, bir sosyal çevreye doğuyoruz e, ve ...bir sosyal belirleyene doğuyoruz. Bu o, iki, bu doğuşumuz, sosyal çevreye doğuşumuz... ...aynı zamanda bize çok önemli bir fırsat veriyor. Doğanın tahakkümünden de kaçmış oluyoruz. Belki doğanın verdiklerinin, verebileceklerinin tümünü alamamış... ...ama açılımında doğadan çok daha fazlasını elde edecek bir e, gelişim mümkün kılacak sosyal çevreyle bağlantı içinde eee yaşamımıza başlıyoruz. İnsan zaten insanlarla olmadan, başka insanlarla olmadan insan olamıyor. Özellikle ilk 3 4 sene bu açıdan çok önemli. Hem biyolojik açıdan hem de sosyal açıdan. Biyolojik açıdan çünkü bu süre içinde Beyin gelişimi biraz daha ilerliyor. Beyin gelişimi çok ileri yaşlara kadar devam ediyor ama ilk 3-4 yaş bu açıdan daha da önemli. Ve sosyal içinde bulunduğumuz konum çerçeve içinde nasıl hayatta kalabileceğimizi, nasıl gelişebileceğimizi gösteren bilgilerle tamamlamıyoruz. Tarzan hepinizin malum çizgi roman kahramanı sinema kahramanı. Tarzan anlatıldığı şekilde, yani eğer ilk 3 seneden önce maymunlar tarafından kaçırıldıysa veyahut da bulunduysa hiçbir zaman insan olma imkanına koşamayacak olan bir varlık. Yani o fantazi gerçeğe tekabül etmiyor. İlk 3-4 seneden önce eğer ...insanlarla birliktelikten kopmuşsak ...insan olma imkanında da... ...tırnak içinde insan olma imkanında da... ...bir şekilde kaybetmiş oluyoruz. Şimdi... ...fırlatılmışlık... ...dünyadalığa fırlatılmışlık... ...bir bilinmezliğe de... fırlatılmıştık aynı zamanda... ...nereden geldiğimizi... ...bilmeden... ...ve nereye gideceğimizi de bilmeden... ...iki bilinmez arasında... İki karanlık arasında varoluş. Nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Ontolojik olarak. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. <gülüyor> Ontolojik olarak. Ee, bilinmezlik ayrıca bir ürpertiyle birlikte e, dünyadaki yaşamımızı belirliyor. O da e, bilinçli bir varlık olarak yok olmaya doğru gidiyor olduğumuzun farkındalığı. İnsan öleceğinin farkında olan e, tek varlıktır denir. Bilmiyorum, yani diğer hayvanlardaki e, e, farklı fenomenler, e, bu farkındalığa karşılık geliyor mu gelmiyor mu ama e, bu varsayımdan hareket e, edebiliriz. E, ölüme doğru gidiş, yok olmaya doğru gidiş ve sonrasının ne olacağıyla ilgili olarak e, belirsizlik, bilinmezlik. Karanlık. Ve bu bilinmezlik ürkütücü. Arada e, Ayrıca doğanın doğanın bizi taşıyıcı örüntüsünden de yoksun bir şekilde kendimizin farkında olarak doğadan kopmuş olduğumuzun farkında olarak ayrışmış bilincimizle ürkütücü bir e, durum. Ve e, tam bir e, aradalık hali. Aradalı Fırlatılmışlıkla fırlatılacak fırlatılacaklık e, arasında fırlatıldık. Ayrıca fırlatılacağız. Yani bu dünyadan da fırlatılacağız. Eee Tam bir şey, iki bilinmez arasında boşlukta kalma durumu, ürpertici bir durum ve tekrardan aynı ifadeleri kullanacak olursak doğanın bize sunduğu bu konuda bir bilgi yani otomatik olarak bu aradalığı dolduracak bir bilgiden de yoksunuz. Bir taşıyıcı zemine e, ihtiyacımız e, var ve bu taşıyıcı zemini nasıl oluşturuyor? Bu taşıyıcı zemini e, şeyleri şeylere, olayları olaylara bağlayarak yani e, nerede olduğumuzu, neyin arasında olduğumuzu e, tanımlamaya çalışarak oluşturmayı e, gayret ediyoruz. Bu bize tahmin edebilir, edebilme gücü veriyor. Yani... Zaman içinde neyin nasıl olacağını, zaman ve mekan içinde neyin nasıl olacağını, nasıl gelişeceğini bilme ve aynı zamanda da bir güven duygusu sunuyor. Bir şey daha yapıyor aslında sadece bu aradalığı hakkındaki bilgiden çok daha fazlasını. Bu iki tarafı yani iki karanlığı da bilir hale gidiyoruz. Oraya bir takım projeksiyonlarla... Öncesini ve sonrasını da tahmin edebilir duruma gidiyoruz. Nereden geldik, nereye gidiyoruz şeklindeki tahminleri oluşturma imkanı veriyor. Aslında doğadan kaç doğamızın ve hatta doğa tarafından fırlatılmışlığımızın ödülü gibi bir diyeti ve ödülü gibi bir bilgi bu. Öncesini ve sonrayı bilmek. Şimdi e, bilinç hep ayrıştırıcı denir. Yani bir şeyler arasında ayrım e, oluşturur ama aslında e, ayrıştırırken birleştirir. Çünkü e, bir şeyi ayrıştırırken başka bir şeye bağlayarak ayrıştırıyoruz hep. E, ve bir örüntü içinde e, içine yerleştirdiğimizde anlam kazanıyor. Tek başına bütün içinde yerleştiremediğimiz hiçbir şeyin anlamını Tam olarak vakıf olamayız. Bu mümkün değil. En küçük, en ufak bir ayrıntıyı bile ancak bütün içinde tanımladığımız zaman anlamlı oluyor. Ve ne kadar ayrıştırırsak ayrıştıralım, bütün içinde yerleştirdiğimiz için bilincin asıl işlevinin bütünleştirme olduğunu da e, ifade edebiliriz. Nasıl yapıyoruz bunu? Şeyleri şeylere, olayları olaylara bağlayarak dedik. Bunun tam karşılığı ne? Bunun tam karşılığı esasında öykü. Yani neyin nerede başladığını, şu anda ne durumda olduğunu, nereye doğru gittiğini, nasıl geliştiğini bize e, e, aktaran, e, bizi aydınlatan, kendimizi o öykü içinde güvende hissetmemizi, e, sağ, e, o karmaşa içinde e, güvende hissetmemizi sağlayan bir e, örüntü. Öykü. Öykü e, eski Yunanca karşılığı mitos. E, bir anlatı, daha sonra farklı şekillerde gelişmeler gelişmeler yaşamış bu kavram ama çıkış noktası bu öykü. Eşittir mitos. Mitos eski Yunan'da aynı zamanda kozmos'un da karşılığı. Kozmos dediğimiz şey düzenli dünya, düzenli evren. Evren ama düzenli evren. Yani kargaşa içinde neyin ne olduğunun bilinmediği bir durum değil. Neyin ne olduğunun bilindiği, neyin neye yol açacağının bilindiği, neyin neyin yanında, neyin, üst, neyin üstünde olduğunu, neyin neyi takip edeceğinin bilindiği bir e, evrenden söz ediyoruz. Ka e, kozmos e, e, kavramıyla. Kozmos'un içinde ne var? Bir e, logos var, bir kurallar düzeni var, bir novos var, e, nomos var, e, düzen var. Eğer e, e, eski e, Türkçe ifadeleri kullanacak olursak kelam ve dizam var e, kozmosun içinde. Neyin ne olduğunun bilindiği bir e, anlaşılır e, bütün. Kaosun ürkütücülüğünden bilinmezliğinden e, koruyan e, bir e, düzen. Bilmek aynı zamanda şunu da sağlıyor. E, bilmek kontrol etmeyi de sağlıyor. Yani kontrol edemediğimiz bir düzenin bizim yorumlamamızla artık kullanımımıza açık olmasını sağlıyor. Mitlerin öncesi ve sonrasını kapsayan mitleri yaratılış ve eskatolojik mitler e, olarak e, tanımlayacak olursak başlangıç ve bitiş arasının dışında bu bütünü kapsayan e, öyküsellik e, arada her şeyin nasıl ortaya çıktığını şeylerin nasıl e, var olduğunu insanların nasıl geliştiğini kahramanlık mitlerini erişme mitlerini de e, kapsıyor. Bu e, Mısır'ın niye olduğunu, güneşin niye doğudan doğduğunu, niye ayın gece ortaya çıktığını bitler sayesinde bilir hale geliyoruz. Yani dünya bilinir oluyor bizim için. Bu çok önemli. Dünyayı kullanabilmemiz için çok önemli. Kavrayabilmemiz ve kullanabilmemiz için çok önemli. İyi yanlış mı? Güzel Hayır, hayır, sadece bu e, Karanlık, e, hayır, hayır. E, yani sadece şeyle ilgili. Karanlık. İnsanlar söyler. İki ayrısı. Hayır, bir, bir şey var. Bir tanesi yaratılış, bir tanesi. Hayır, en başında Biz yaratılış, ikincisi en sonunda sonucu sonucu de eskatolojik Bir yaratılış bir de kıyamet sonrası var. Biz aradakileri. A, işte o, hepsi birlikte zaten. Hepsi e, iç içe. O kadar birbirinden ayrı e, şeyler değil, ayrı ölüpler değil. E, yorumladığımızda hep bir insanın e, başlangıcı ve bitişi evet. ve sonradan yeniden. ...doğma ümidi veyahut da ölümsüzlüğe kavuşma ümizliğini e, gözeten öyküler e, söz konusu oluyor. Zaten eskatolojik mitler yani e, kıyametle ilgili, ölüm sonrasıyla ilgili mitler veyahut da dünyanın sonlanmasıyla ilgili mitler tümü... ...yaratılış mitlerinin e, yani şey kopyası, e, negatif kopyaları. Mitlerin... E, Klasik anlamda, ortodoks anlamda ele aldığımızda mitlerin e, öykü ama kesin bilgi içeren öyküler olduğunu söyleyebiliriz. Kesin kapalı e, öyküler. Yani bütün bilgiyi içeriyorlar, e, değişme olasılığını vermiyorlar. Bu sayede de kesinlik e, yaşantısını sunuyorlar insanın. Belirsizliği ortadan kaldıran öyküler mitler ve e, insanı yaşadığı öyküler, insanı yaşatan öyküler ve e, canlı öyküler. Antropomorfik evren tasavvurları her şeyi açıklıyorlar ve kapalı olmaları e, çok çok çok önemli. Ama kapalılık e, sadece, sadece o an için e, kapalı yoksa mitler değişmez değil. Mitler hep değişmiş. Yani e, ilk çıktığı anıyla, orijinal haliyle biz şu anda o mitlerin pek çoğunu bilmiyoruz. Zaman içinde değişmiş, insanların insanlığı karşılaştığı olaylarla bağlantı içinde bir takım farklaşmalara, dallanmalara uğramışlar, kabuk değiştirmişler, e, bazen altüst olmuşlar ve tarih bu mitlerin yırtılma izlerini takip edecek şekilde, bilincin de tarihin fonksiyonu olacağı şekilde değişmiş, gelişmiş. Şimdi insanın insanın fırlatıldığını, bir araya atıldığını ve bu arada doğanın kılavuzluğundan elbette ki kaba bir kılavuzluk var. Hepimizin gereksinimleri var, biyolojik gereksinimleri var, bazı dürtüler var, güdüler var. Ee, ama bunlar e, işlenmeye açık olan e, kabalıkta e, bizimle birlikte, e, taşı, birlikte içimizde taşıdığımız e, kalıplar. E, bu e, bilinmezlik halinin e, ortadan kalkması için bizim e, oluşturduğumuz öykülerin doğadan farklı bir yerde bir... E, balon diyelim isterseniz, bir balon içinde e, oluşturulması söz konusu oluyor. Yani doğadan kaçırdığımız bir doğaya benzer, doğanın e, muadili olan, önce muadili olan, karşılığı olan, sonrasında e, doğanı da aşan, doğayı da aşan ve doğayı da kullanılır hale getiren bir e, öyküler malzemesi e, söz konusu. Burada... E, Boşlukta kendimizi inşa etmek durumunda olduğumuzu iddia edecek kadar e, doğadan uzaklaşmış olma durumumuz söz konusu. Baron von Münchalsu'nu tanıyanınız vardır. E, bir e, Alman mitomani şampiyonu. E, burada e, öykülerinden bir tanesini de anlatıyor. Bataklığa <gülüyor> saplandığı bataklıkta... E, kendisini kurtarmak için kendi saçına yapışması ve kendini yukarıya çekmesi yani kendi kendini kendi kendini kurtaran kendi öyküsünü kendi dünyasını oluşturan bir kişiden söz ediyoruz insanın da insanın da böyle bir boşluk içinde kendini oluşturma zorunluluğu söz konusu. Londra Modern'den bir kütük kütükten ağaç yontulmuş kızım dolaşırken şey dedi hangisi ağaç hangisi bunun şey dedi sanat yani neyi sanat eseri alacağız neyi doğa olarak kabul edeceğiz ni gerçekten de öyle esasında dua'yı da insanı da kültürü de özetleyen bir Müsaadeseri Penölenin e, yaptı. E, ağaçtan canlı, doğadan e, bizim işleyeceğimiz bir şekilde kütük oluştur, sonrasında e, o kütükten doğanın doğaya karşılık gelebilecek olan doğayı taklit etme şeklinde onu ifade edecek olan bir e, yapıtın e, ortaya çıkartılması. Şimdi e, e, mitlerin ee, mitler temel olarak ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi e, ortak mitler, diğeri de e, bireysel mitler. Yani insan olarak hepimizin e, yaşam öyküsü içinde bütçemiz, e, sürdürdüğümüz bir öykü var, şekillendirdiğimiz bir öykü var ve hepimiz de bir e, büyük mit içine doğuyoruz. E, doğanın miti zaten. E, Fark ettirmeden içimizde akıyor. Bunun ötesinde içinde doğduğumuz e, topluluğun bize sunduğu ve bizim nasıl olmamız gerektiğiyle ilgili, nasıl kendimizi şekillendirmemiz gerektiğiyle ilgili bilgileri içeren öyküler var. Bunlar bize sunuluyor, bazen de dayatılıyor. Ana yollar olarak, şunu üzerinden anlatayım. Bu e, Parkley'inin e, bir şey ana yollar ve e, yan yollar diye bir ana yolu herkese sunuluyor. Bu ana yoldan farklı olarak ve bu ana yoldan e, çıkarak hareket ederek hepimiz kendi bireysel misimizi oluşturma e, imkanına sahibiz ve aslında da buna e, zorunluyuz. Zorunluyuz. Niye zorunluyuz? Kendi e, özgünlüğümüzü e, yaratabilmek için. Eğer ortak mitlerle yaşamımızı sürdürecek olursak o zaman e, tam da Heidegger'in şey insan, man dediği e, insan kategorisinde değerlendirilebilecek bir durumda oluruz. Yani varoluşunun sorumluluğunu üstlenmeyen, yaşamını kendisi şekillendirmeyen, öyküsünü kendisi, ne, kendi başına e, sorumluluğunu üstlenerek oluşturmayan insan, şey insan man kategorisinde e, değerlendirilebilecek bir durumda oluruz. E, bizim e, kendi e, bu e, dışarıdan bize sunulan öykülerin, e, mitlerin e, benimsenmesi aşaması çok uzun. Yani en küçük yaşımızdan itibaren. ...bu ortak miktelerden, büyük ortak miktelerden karşılaşıyoruz... ...ve onları fark etmeden, fark etmeden, fark ettiğimizde de bazen ne yapıyoruz diye... ...bazı şaşırdığımız, afalladığımız durumlar oluyor zaman zaman. Ama fark etmeden çok doğal, çok normal, zaten başka bir şey mümkün değilmiş gibi yaşadığımız mikteler var. E, belirli bir yaşa kadar zaten bunların bilgisi ve e, gerekli ritler, rituslar e, sunuluyor. Bunları uygular hale geliyoruz... Sonrasında, belirli bir yaşa geldiğimizde bu mitlerin aynı zamanda temsilcisi, taşıyıcısı ve nakledicisi olma yetkisi bize veriliyor. Yani bir tür kültür sertifikası gibi bir şey veriliyor. Bu kültür sertifikası dediğimiz şey tam da erişme mitlerinin erginlik döneminde verilen erişme mitlerinin, mitlerini, inisiyasyon, rit, inisiyasyon ritlerinin e, içeriği olan şey. E, pek çok şeyde, ilkel toplumda e, İlkel, İlkel diyelim ona İlkel biraz pejoratif oluyor İlkel toplumda erkek çocuklar özellikle belirli bir yaşa geldikleri zaman ergenlik döneminde bazen birkaç günlük bazen birkaç aylık yoğun sınavlardan geçirilip geçirilip gerçek topluluk olarak kabul edilen erkekler tırnak içinde gerçek topluluk olarak kabul edilen erkekler topluluğuna kabul ediliyorlar onun gizli Gizemleri kendilerine sunuluyor e, ve kadınlar topluluğundan o zaman ayrılıyorlar. E, buna benzer e, şeyler e, ritler e, şeyler için de var, e, kızlar için de var. E, özellikle e, e, menarş yani adetin başlamasıyla bağlantılı olarak kızlarla kızlara da bazı e, kadınlar topluluğuyla insanlar insanlık topluluğunun bir parçası olan kadınlar topluluğu ilgili bilgiler veriliyor. Ee, aynı zamanda bu e, erişme niteliği o kişilerin erkek ve kadın olarak nasıl olmaları gerektiği ile ilgili bilgiler veriliyor ve nasıl olmamaları ile ilgili gerek, e, olmamaları ile ilgili bilgiler veriliyor. Yani yasanın içinde yasaların içinde yasaklar var. Zaten hepinizin malumu yasa kelimesi Cengiz Han'ın yasak ee, çeğinden dizgesinden e, üretilmiştir. Nelerin yapılmaması gerek, nelerden kaçınılmaması kaçınılması gerekliyle ilgili bilgiler de içeriyor. Nasıl olmamız gerektiği içeriyor. Yaşamımızı neye vakit gerek e, gerektiğini söylüyor. E, yaşamımızı nasıl kazanmamız gerektiğini söyleniyor. İnsanlarla nasıl ilişkiler kurmamız gerektiği e, söyleniyor. Neye inanmamız gerektiği söyleniyor. Bu erişme metrinin içinde. <gülüyor> Bu erişme mitlerinin içinde bazı kahramanlık mitleri de var. Yani nasıl kahraman olacağımızı söylüyor. Ama pek çok kahramanlık miti, pek çok demeyeyim. Aslında bütün kahramanlık mitleri gerçek kahramanlığı boğucu mitler. Çünkü gerçek kahramanlığı ancak mevcut mitlerin dışına çıktığımız zaman kendimizin oluşturma imkanı var. Bütün mitler, bütün mitler yaratıcılığı boğan mitler. Ancak o mitleri yırtığımız zaman değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz zaman başka bir şey oluşturduğumuz zaman yaratıcılıktan etme imkanı ve gerçek bireyselliği oluşturma imkanı, özgün bireyselliği oluşturma imkanımız var. Ve bilincin gelişimini sağlayan şey de bu. Hem insanlık tarihi boyunca, hem de yani filogenetik olarak, hem de ontogenetik olarak insanın bireysel tarihi e, süresince e, bu tür mevcut mitleri, e, ortak mitleri, büyük mitleri yırtmaya ve yenilerini oluşturmaya ihtiyacımız var. Eğer kendimizde e, yani özgün bir birey olarak kendimizden hoşnut olmak e, istiyorsanız, bu e, hoşnutluk yalnız o kadar e, huzur verici bir şey değil. Zaten e, arada olmak, arada olmak ve bu aradalığın e, aradalığı kendi başına şekillendirmek sorumluluğu huzursuz eden bir şey. Bu nedenle bir latince bir şeyler e, uyarlamaya çalıştım. Homo interus ergo inquietus. Yani e, arada ve huzursuz insan. Arada ve huzursuz insan yani ortak mitlerle, sürüklenmekle, sürüklenmekle yetinmeyen, bunları sorgulayan ve boşlukta olduğunu hisseden, boşlukta olduğunu hisseden, kendi tarihini kendisinin oluşturması sorumluluğunda e, yüzleşen ve bunun gereğini yapan insan. Kastettiğimiz bu homo interus ergo yani böylece e, inquietus. Arada ve dolayısıyla bundan dolayı e, huzursuz insan. E, i̇nsanlık e, tarihi boyunca e, Freud'un Sigmund Freud'un e, insanlık gelişimini ayırdığı devreleri var tartışılabilir ee, ama bir e, tartışma başlangıcı olarak ortam olarak e, önemli kavramlar büyü devresi bilim devresi ve pardon din devresi evresi ve bilim e, evresi e, büyü e, evresinde büyü evresinde henüz e, e, nesneler arasındaki Sınırlar netleşmiş değil, bireysellik tam anlamıyla oluşmuş değil, İç içe geçmiş bir yaşam söz konusu. Bir şey başka bir şeyin yerine geçebiliyor ve irade de insanın iradesi de başka bir şey üzerinden uyarlanabiliyor. E, dinde, din evresinde bu iradeyi biz e, bir üst makama e, devrediyoruz. Yani e, kendi irademizin esas olmadığını üst makamın yaratıcı tanrı. Ee, veya da, daha monoteistik dinlerden önceki dönemlerde e, tanrıların, tanrıçaların iradesini e, yönlendirdiği e, varlıklar olarak kendimizi tanımlıyoruz. E, ve dünyanın açıklaması da bunun üzerinden oluyor. Yani onların istekleri, arzuları üzerinden oluyor. Sonra e, şunu yapıyoruz. Kendi korkularımızı, arzularımızı, beklentilerimizi bir üst makamdan vaaz ediliyormuş gibi yaşantılıyoruz, algılıyoruz ve açıklıyoruz. Bilimde ise irademizin doğrudan doğruya, yani irademizin sorumluluğunun üstlenilerek nesnelere uygulanması söz konusu. Bu üç evreden sonuncusunda bir değişiklik söz konusu oluyor. İlkinde büyü evresinde zaten bir şey bir şeyleri biliyor olma ve ama netlik olmayan bir bilgi var. Değişebiliyor, her şey değişiyor, dönüşebiliyor. Çok odaklı bilgi kaynağı var. Dinde tek bir odak var. Özellikle monoteistik dinlerde. Üçüncüsünde farklı olan bilimde farklı olan kuşkunun yerleşiyor olması. Yani hiçbir şeyin, e, bilginin uygulandığı anda e, ki hali dışında doğruluğundan emin olmamı. Her an değişebilecek olması ve bu değişmeyi e, davet eden bir tutum içinde olmasını bekliyor e, bekliyoruz bilim insanlarında. Bilimi taşıyan zihinlerden. Yani kendini yalanlamaya ...kendini ortadan kaldırmaya... ...bir daveti içeriyor olması gerekiyor bilim. Bu büyüde ve dinde yok. Orada e, kesinlik çok daha fazla. Yani e, bilimin yaklaşımı... E, ...özellikle mitoklastik. Yani mitoplastik belki yani... ...mit yapıcı yani dünyayı, evreni, insanları, olayları, yaratılışı açıklayıcı... Ama aynı zamanda bu açıklamayı sürekli olarak yıkmaya yıkı, davet eden yeni bilgileri e, e, isteyen bir e, tutumu taşıması. Birimin en önemli farkı bu. Kuşku ve kendini e, ortadan kaldırmaya yönelik bir e, arzu ve eylem içinde olması. Bilmiyorum, bir şey söyleyeyim. İnsanın gelişimi, insanlığın gelişimi ve ilk evet. Yani Hem bireye hem de bütün insanlığa bunu... Şu evreleri cehaletten soruyorum. Evreleri Yok, Şimdi e, zaten e, mahfeyi, mahfeyi. genel olarak psikodinamik açıdan baktığımızda ve psikomitolojik açıdan baktığımızda e, insanın yaşamı, insanlığın yaşamını tek tekrarlar. Bu a, biyolojik olarak da bunun karşılıkları var. Bundan ilgili e, daha 18. 19. yüzyılda e, başlayan ee, bilimsel çalışmalar e, söz konusu ee, hem biyolojik olarak hem de e, zihinsel olarak, zihinsel yapılanma açısından insanlığın yaşamının insanlığın serüvenini tekrarladığı, yani ontogenizin, filogenizi tekrarladığı, çatıştığı işte, elbette ki ayrılıklar falan var. Bunlar kaba hatlarıyla ee, bilincin gelişiminde de insanlı bilincin gelişiminde de, insanlıkta bilincin gelişimi, evrimiyle e, çakıştığını e, söyleme imkanımız e, neydi? E, şimdi e, bir e, e, kavram var. Mecaz. Mecaz kavramı. Dörde kadar zamanımız var. E, mecaz kavramı. Mecaz kavramına değinmek istiyorum. E, şimdi hiçbirimiz Hiçbirimiz e, tabula raza değiliz. Yani boş bir levha olarak dünyaya gelmiyoruz. Yani tamam boşluğa doğuyoruz falan gibi e, bazı şatafatlı e, ifadeleri kullandık ama hiçbirimiz boşluğa boş olarak gelmiyoruz. Hepimiz yapılan bir şekilde yapılandırılmış olarak geliyoruz. Görücük olarak yapılandırılmış e, geliyoruz. Ayrıca sonrasında sosyal çevre tarafından bu ortak e, mitlerin ve ritlerin e, dayatılmasıyla çalışıyoruz. E, Orada da şekillendiriliyoruz. Yani hem biyolojik hem de sosyal olarak, sosyokültürel olarak bir şekillenme içinde oluyoruz. Bir takım veriler var yani. Bu yaşamımızı kendi başımıza oluşturmamız için başladığımız bir nokta var. Bir rampa bir çıkış noktası var. Ama karşılaştığımız herhangi bir şeyi, herhangi bir şeyi... Eski e, bilgilerimize yani bize sunulmuş olan ortak nitleri üzerinden tanımlamaktan kaçınıp onu sorgulamaya başladığımızda ki burada çok önemli bir afek bir duygudan söz edebiliriz. Şaşırma. şaşırma Eğer şaşırabiliyorsak, şaşırma e, fonksiyonunu açık tutabiliyorsak, bakın e, şeyler şaşırmaz, fanatikler şaşırmaz. Fanatikler her şeyi bilir. Dogmatikler şaşırmaz. Dogmatikler her şeyi bilir. Çünkü onların kapalı mitleri içinde her şey bellidir. Sorgulamaya gerek yoktur, kuşkuya gerek yoktur. Değişmeyecektir. Hep böyle olacaktır. Ezelde de böyledir, ahirde de böyle olacak. Hiçbir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Ama eğer eğer biz ee, bir zamanlar ee, mağaradayken şimdi Curiosity'ydi galiba değil mi? Mars'a giden ee, aracın ismi. Merak çok güzel bir şey isim takmışlar. Eğer böyle bir şeyle araçtan Mars'ta işte bilmediğimiz bir şeyleri arıyorsak, araştırıyorsak şaşırmış olduğumuzdan ve şaşırdığımız şeyden dolayı şaşırdığımız şeyden dolayı eski mitimize yabancılaştığımızdan ve yeni bir miti, daha iyi, daha kapsamlı bir miti oluşturma çabamızdan dolayı hep e, içinde bulunduğumuz e, bize sunulanı sorgulamak, yeniyle karşılaştığımızda şaşırmak ve e, yeni bir o şaşırılanı kapsayacak bir şekilde daha ileriye götürmek, evren e, şeyimizi, resmimizi daha ileriye götürmek, e, götürmemiz sayesindedir e, bizim şu anda Mars'ta olmamızın nedeni. E, ama ama <gülüyor> bunun hiçbir zaman ee, tamamıyla yabancı olarak algılama imkanımız yok. Yeniye her zaman e, bir bildiğe bildik olan bir şey. Be, e, benzeterek, karşı tutarak, altına üstüne koyarak, etleyerek tanımlama imkanımız yok. Biz yeniyi her seferinde mecazlıyoruz. Yani e, eski dem getirdiğimiz bir bilgiyi nesne olabilir, olay olabilir, herhangi bir şey olabilir. Yeniye yakıştırarak, ...yeniye yakıştırarak, yeniye anlamaya çalışıyoruz. Tamamıyla üst üste oturtacak olursak, yani mecazı yeninin aynısı olarak düşünecek olursak orada kalırız. Yani aynı her şey devam eder. Zaten dogmatizmin şeyi de bu, ee, esası da bu. Eski hep eski kalır. Hiçbir şekilde değişme bu evrimden söz ediyoruz ya, birinci devriminden söz ediyoruz. Bunun buna imkan e, kalmaz. E, yeni yani mecazdan karşılaştığı zaman e, yeni'nin yeni bir şeyi e, yeni bir tanımlama üretmesi gerekiyor ki o bizi ileriye götürsün. Mecazlama bu açıdan çok önemli. E, benzerlikler aramak aynısı değil. Benzerlikler aramak o benzerliklerin birbirini açıkladığı şeklinde değil. Yani e, bu bundan dolayı değil. Bu da var, bu da var. Her ikisi de var. Ee, yeni bir sentez oluşturacak e, bir hamleye ihtiyaç var şeklindeki bir hareketle ilerleme imkanına e, sahibiz. Mecaz, e, şeyde e, psikomitojide e, kullanacağımız mecazlama kullanabileceğimiz en önemli yöntem. Jung'un bir şeyi var, bir e, kavram var. Karl e, Gustav Jung. Çoğunuzun malumudur. İsviçre'de psikiyatr, analitik psikolog, analitik psikoloji okulunun da kurucusu. Amplifikasyon. Amplifikasyon şu, <gülüyor> herhangi bir rüya geldiğinde kendisine terapide bir güçlendirme, zenginleştirme anlamına geliyor, artırma anlamına geliyor. Ortak mitlerden bir mecazla onu artırmak. Anlaşılmasını sağlamak. Ama birebir aynısı olduğu e, şey, olması şeklinde değil. Yani doğrudan bir yorum şeklinde değil. Bu bunu açıklıyor şeklinde değil. Bu ikisi yan yana e, var olabiliyor e, ve birbirini e, bütün içinde daha anlaşılır bir pozisyonda e, oturtabiliyor e, şeklindeki bir e, yaklaşımın yürünü. E, bütün çok zengin e, karmaşa çok zengin. Onun için bir şeyin bir şeyin yerine geçtiğini varsaymamız şart değil. Çok sayıda çok farklı şeyler yan yana olabilir ve mutlaka birbirlerini açıklamak zorunda da değiller. Eğer bir şeyi başka bir şeyin yerine e, oturtacak olursak, e, sadece o örüntüyü karmaşık örüntüyü daha fakirleştirmiş oluruz. Ee, bu nedenle bütün e, görüngüde, fenomenolojik bir yaklaşım aslında bu, fenomenolojik bir yaklaşım, ee, bütün görüngüleri e, teoride eş değerli kabul etmek durumundayız. Birisi, e, biri diğerinden üstün görüngüler olarak değil, eş değerli görüngülerin e, birbirlerini zenginleştirerek bütün içinde daha anlamlı hale gelmeleri şeklinde düşünebiliriz. Mütçilerin. E, ...mitlere yaklaşımımızda e, uyguladığımız yöntemde genellikle bu. Şimdi e, mitler, psikomitoloji, mitolojinin e, psikodinamik yorumlaması değildir diye e, başladık. E, onları da yorumlayabiliriz. Yani e, ortak mitleri de elbette ki psikodinamik öğelere, öğeler e, ışığında daha iyi anlamaya çalışabiliriz. E, ama pratikte kullandığımız e, ne... Nasıl kullanıyoruz e, pratik bir Hakan Bey'in başlangıcında söylemiş olduğu gibi psikomitolojiyi bir e, şemsiye kavram olarak e, düşünüyorum. Yani tüm psikodinamik ekolleri içine alacak bir şekilde. Çünkü tüm psikodinamik ekollerin e, ekolleri taşıyan öyküler, öyküler sonunda sonuçta mitler, yani insanın, e, istiyorsanız Freudian e, şeye bakın, e, kurama bakın, istiyorsanız e, e, Malerian kurama bakın, e, istiyorsanız Jungian kurama bakın, e, herhangi bir felsefi sisteme bakın, herhangi bir dinsel sisteme bakın, tümü kendi kurucularının, kendi kurucularının kendilerini merkezine yerleştirdikleri dünyayı e, kavrama, anlama ve e, kullanma çabalarının yansıması olan öyküler malzemesi. Bir örüntü. Ee, psikomitoloji bütün bu öykülerin e, yan yana bir arada var olabileceğini ve birbirini tamamlayabileceğini varsayıyor. Hiçbirisini e, dışlamaya bu yanlıştır, bu doğrudur demeye gerek yok. Birbirini tamamlayan öyküler. Ama değişik bilinç kademelerinde olabilir bu. Yani dediğim gibi büyüsel bir e, kademedeki şeyle e, ee, mecazla, bilimsel akademideki bir mecaz bir, bir, aynı olmayabilir ama bilimsel kademedeki mecazı anlamak için büyüsel mecaza ihtiyaç verebiliriz zaman Onu da bir kenara atmak, e, atamayız. Ee, kişilerin kişilerin e, kendi öykülerini, yaşam öykülerini e, dünyadaki yollarını çizdikleri, ona göre çizdikleri yaşam öykülerini kendi mitleri gibi ele alıp bu mitler özellikle kapalı mitlerse, ne dedik? Dogmatik ve fanatiklerin mitleri kapalıdır dedik. İnsan korkar. İnsan belirsizlikten korkar, bilinmezlikten korkar. Bu belirsizlik ve bilinmezlik yerine en kötü bile olsa bilinirlik pe ki pek çok psikopatolojinin kaynağı budur, nedeni de budur. Hala devam eden, insana ve çevresine zarar veren dünya kadar patolojik tablo var. Patolojik Bunlar niye devam ediyor? Yeni, birisini, yeni bir, daha iyi bir e, dünya ve insan tasavvurunun mümkün olamayacağını düşündüklerinden dolayı. Yani mitleri kapalı olduğundan dolayı. Bireysel mitleri kapalı olduğundan dolayı. Bu mitleri e, açtıkça, bu mitler üzerinde e, konuştukça, e, bu mitleri yeni mecazlarla zenginleştirdikçe, başka mitlere e, etleştirdikçe, daha geniş bir örgü, yani kapalı bir durumda, ...daha geniş, daha açık bir evrene çıkma imkanı veriyor psikometolojik yaklaşım. Her türlü şeyi, kuramı, her türlü uygulamayı kullanma imkanı var. Yeter ki hiçbir kuramın her şeyi açıklayacak kadar mutlak olmadığını... ...ve bugün doğru olanın yarın doğru olmayabileceğini varsayalım. Bu da biraz edici bir şey. Yani hep boşlukta kalıyor olmak. ama sonuçta evet aradayız, boşluktayız ve bu boşluğu da e, kendi e, zihinsel e, işle, işlevimizle e, örmemiz, bizi taşıyan ve ileriye götüren e, bir e, şekilde örmemiz, ördüğümüzü durmadan yıkıp Yenisini, daha fazlasını, daha iyisini <gülüyor> öğrenmemiz zaten bu Aradalığın bir e, Hediyesi ve e, Yükü aynı zamanda, sorumluluğu e, Zannediyorum burada Kesinlikle sorularla devam ediyoruz Sorularla devam edebiliriz. Soru yorum ve katkılarla devam ediyoruz ben aslında ince bir noktaya takılıyorum. Çünkü başta, başta bahsettiniz üç ya da üç buçuk yaşında çocuğun ormanda büyümesinden sonra hani insan olmasına geliyor. Dört arketifteki şu cümle geldi. Şöyle söylüyorum, hani, bir çocuğu ormana da bıraksanız, hani kolektif bir liste dışında o onu harekete geçirecektir. hani O çocukta bile arketipler muhakkak olacaktır, buyurdu. Yani şimdi bahsettiğiniz zaten hani bir en krip bir şey değil, hani bir farazi, bir tasavvurda bulunuyordu, şu an bir akıl yürütüyoruz. Hani Buna göre akıl yürütsek, eğer arketipler varsa, yani bu kadar iddialı bir şekilde mümkün değil diyebilir miyiz yani? Siz de akoluyor Türk bu konuda. Şimdi arketipler e, arketipleri yaşayamayız. Bizim arketiplerle arketipler niye eee olarak niye bir Şurada da düşünmalıydık. Hani, o arketiplerin şemasını dolduran zaten bir kişisel bilinç dışı da var. Ama o uygun figürlerle bulamaz mı doğada? Bu e, adam? ama Maymunların e, figürlerini bulur. Yani e, zaten hani bizim gözyağı toplumumuzda zaten o figürlerden ben o taşınıyor mu izler yani. Şimdi şöyle bir şey yalnız, bir benliğin gelişmesi lazım. ve Benlik de kendini sınırlamış bir şekilde sosyal çevrenin, yani insanların, diğer insanların kurallarını benimsemiş, onlarla sağlıklı, yaratıcı ilişkiler geliştirecek bir şekilde bezenmiş bir merkezi oluşum. Onu da düşündüm. Yani o lakan'ın o sembolik üzerinde geçmesi bir de da mümkün değil yani bu şekilde. Aynen, aynen. Arketipler, bakın arketipleri neyi nasıl gözünüzün önüne getirebilirsiniz? Olimpos tanrılarını düşünüyorum. Hepsi esasında arketipsel figürler. Cinler, arketipsel figürler, devanaları, periler, arketipsel figürler. Keloğlan, Köroğlu, işte ne bileyim, İnce Mehmet, arketipsel figürler. Ee, yani e, e, doğadan e, gelen bazı e, dürtülerin, bazı gereksinimlerin, bazı şekillenmelerin yine de bir yıllar, on binler, on binlerce yıl boyunca e, insanlık içinde gelişmiş e, formlar ama kaba formlar. Biz e, arketiplerle yaşasaydık herhalde çok eğlenceli bir dünya olurdu, arketip olarak yaşamış olsaydık. Ki pek çok şey, patoloji mesela arketiplerin doğrudan doğruya benimsenmesiyle, arketiplerin yaşanmasıyla ilgili. Yani bir manide mesela yaşanan, yani üstlenilen arketip tutulması gibi bir şey oluyor burada. Ölmeyecek, 10 katlı binadan atlarsa bir şey olmayacak, herkesin hayran olduğu... Mesela bir kişinin o andaki durumunu düşünün. Bu bir e, insan olmayan bir şey. İnsan olmayan bir durum. İnsanlık e, arketiplerden üretilebilir ama onların dünyaya inmesiyle ve dünyada ilişki kurmasıyla e, üretilir. Arketipler e, çıplak olarak ortaya çıktığında dediğim gibi e, şey. e, e, eğlenceli ama hiç eğlenceli olmazdı. Ben yani, çok yabancı olduğum için ki... Aslında önce soruyu anlamadım. <gülüyor> Sonra senin cevap verdiğin şeyleri anlamadım ama kişisel güzel güzel şeyler dedin. Yani yabancı Demajurisi olarak. Demotelik için ayrı bir toplantısı yapabiliriz. Soru aslında çok merak edilen bir soru. Hani tabloları asla mesela. Arketiği o ben, evet, gerekiyor. Evet yani hani bunun kolektif bilinç dışı Kafamda çok büyük soru <Gülüyor> yani, bir soru işareti dediğin. Onu Yani elbette psikostik karakter var şey ama bu benim ben merak ettiğim olan cevap verir mi ben ee, bunlar var fakat bunların ee, yani ee, <gülüyor> <gülüyor> tek başına insan aslında şey değil çok e, insancıl, insanca değil grup içinde yani insanlarla insan evet. insan yani bu sadece girişim açısından değil bu e, yani bireysel gelişim açısından değil, insanlığın geliş gelişim açısından da çok önemli. Yani e, birlikte olunduğu zaman e, bilincin e, evrimi, e, işte kültürün gelişmesi, e, teknolojinin gelişmesi, ilk olduğumuz yerden başka bir yerde olmamızı mümkün kılan serüven mümkünlüğü. Mü? Arketikler, e, yani, pek runga değinmedim e, farkında siz. Yani o... o a, birkaç şey, kavram dışında e, arketipler doğanın doğayla birlikte gelen doğayla birlikte gelen e, bazı e, ilişki kalıplarını içeren e, kabar orlar. Hmm. E, kabar orlar bunlar. E, bunların dediğim gibi insanlaşması ancak bizi insan yapıyor. Bunlar insanlaştığı oranda Ekolojimiz için de başka insanlarla ilişkide olmamız gerekiyor. Toplum içinde olmamız gerekiyor. Yani e, doğanın verdiğinin e, işlenmesi gerekiyor. Yani cuma eğer hiçbir dışına bırakılsaydı o siz olayın insanlaşam. Arketipler yaşından 2-3 yaşından ya 2 yaşında falan bir arketipler yaşında... yine kafasında var ama arketipler sadece bir Potansiyel olarak olacak mı? Evet. Hayır, onlar da, onlar kaba de. olarak e, kaba olarak e, yine var olacak Kaba olarak var olacak Ama kaba olarak var olacak Yani e, biz e, şeyde e, ne bileyim bu e, daha inceltilmiş, tezin edilmiş haliyle e, kültürün e, oluşumuna katkıda bulunacak bir açılım mı? Malınlar da. Hala benzişmeyi yapıyoruz ya. Yani o o, o artitikler, e, o şeyler, temel kalıplar e, mevcut, yaşıyor. İnsan öncesi kalıplarımız da var. Yaşıyor. En başta bir eksikliği, usulüle doğuştan fırlatıp ve sonra bu eksikliğin doğumiyet tamamlanması çabası varoluşu, bireysel veya İçinde yaşanılan grubun ortak bir taraftan da hem bireyselleşmeyi ve olgunlaşmayı sağlayan hem kültürü oluşturuyor. Bu eksiklik de hep var ve var olacaksa, mitos ve mitoloji hep var olacak. Sanki yani değişebilir, farklılaşabilir, yanlışlanabilir ama hep var olan bir ihtiyaç gibi. Yani birey ya da topluluk o mitosu yaratıyor ve yarattığı mitos onu belirliyor ve onun için ya da ona bağlı şekilleniyor veya onunla mücadele edilir. Ve bu değişiyor ama tekrar yeni bir mitos. Yani sanki iç ve dış arasında hep o bütünleşmeyi sağlayan bir işle bir gereksinim gibi algıladım ben. Acaba böyle mi? Ya bizi biz yapan da zaten bu yani o e, sürekli olarak bir aranın, bir gapin, bir, bir e, boşluğun olması ve bu boşluğu sürekli doldurmaya çalışıyor olmak. Ama e, şu da e, çok önemli biz e, otoma, özellikle bakın otomatik davranışlarımızın hepsi e, bir e, kesinlikle emin olduğumuz bir mitosa dayalı. Yani e, daha çok otomatik olmasın biz yarın e, sabah yar, ertesi günkü programımızı yaptığımızda aslında yarın dünyanın nasıl olacağını biliyoruz. Kapatmışız. Kapalı. Yarın öbürsü gün ne olacağını biliyoruz. Her ne kadar... ...bu mümkün olmayabileceği şeklindeki bir şey olsa bile, bir soru işareti olsa bile... ...biz kapalı bir mitos içinde yaşıyoruz. Ama yarın öbürsü gün şey değiştiğinde... ...çevre değiştiğinde, çevreyle ilgili etkileşim bizi farklı yoğuruyor. O farklı yoğurduğunda yeni bir mitos yapıyor ve bu yeni mitos... ...eski mitostan daha iyi olarak yeni mitos dünyayı tanımlıyor. Kimin kim olduğunu daha iyi bildiriyor. Yani, ee, biliyorum ki işte e, e, X maddesi şu kutsal nedenden dolayı e, oluşmuş değil. Ve hatta e, şu hayvan e, cinsi insanların kullanımına işte bir hediye olarak sunulmuş değil. Hayır, ben onu şiddete daha fazla şiddete sahip olduğum için, onu açtığım için, daha güçlü olduğum için onu kullanıyorum resmi olarak kullanıyorum. Bunu biliyorum mesela. Hangisi daha iyi başka bir şey ama. Diğeri benim e, açılımımı sağlıyor, öteki türlü o hayvandan mesela bazı totem bir totem oluşturuyorum, e, ona uygun davranıyorum ve belki çok faydalanabileceğim alanlarda o hayvanla olan ilişkimde yoksun kalıyor. Ben, örneğin şeydeki, Hindistan'daki nekleri düşün. açıklama o, oradaki mitos o, kapalı bir mitos. E, başka bir mitos farklı bir e, açıklamayı getiriyor. Hangisi daha iyi onu tartışmıyoruz. Sadece hangisi daha iyi dünyayı açıklıyor, hangisi daha çok yanlışlanmaya e, karşı kendini e, güvende hissediyor. Bu, bu, bu da önemli. Çünkü bütün mitoslar e, e, bozulmaktan, e, bozulma kaygısı yaşar. Onun için zaten yasaklarla benzeridir. Onun için sürekli olarak anlatılmak, mit olarak anlatılmak ve ritus olarak davranışa... E, Dökülen bazı kalıplarla anımsamak ihtiyacı için Sadece bilimsel yaklaşım evet ben yanlışlanabilirim yanlışlandığım oranda daha güçleneceğim der. Mitos bunu demez. Mitos bunu demez. Mitos yanlışlanırsam eyvah der. O zaman kapanır. içine kapanır. Ama hepimiz şu anda da hepimiz, her birimiz ben dair, sizler dair hepimiz kendi kapalı mitosumuzun içinde yaşıyoruz. Ama e, yeniye açılıma da kendimizi ne kadar güvenli hissediyorsak yeni bir tanımlamaya da o kadar açık oluyoruz. Bilmiyorum cevabı yanıt oldu mu? Evet o aradalık önemli. Zaten bizim değişmemizi sağlayan şey bu arada olmak. Yani e, burada olduğunda başka bir yerde olmak. Hiç onlara değinmedik tabii insanın başkası olma arzusu. Daha psikodinamik şeyler, faktörler işin içine giriyor. Mesela şeyde Orhan Pamuk'un romanlarını oku okuyanlarınız varsa hep bir başka bir yerde olmak isteyen, başka bir şey olmak isteyen birisinden söz eder. şey bir kitabı ne diye başlıyor bir kitap okudum ve yani, yani, sürekli yani, gidiyor. sürekli ha, hayatım diyor. hayatım değil. Hep, hep başka yani başka birisi olmak arzusu, kendisi olmak arzusu, kendisinden memnun. Onun için zaten inkübeti, huzursuz olma. Arada belki başka birisi olursam, başka bir yerde olursam. Başka bir ortamda olsam her şeyi bileceğim, mutlak bilgiye, esas bilgiye, gerçek bilgiye kavuşacağım. Bu arzu. Bu arzuyla hareket ediyoruz zaten. Bu arzu da yani dediğim gibi çok dağılıyor konu işte işin içine şey giriyor, o mesleki ilişkileri kuramı giriyor, Lakan giriyor, şu giriyor, bu giriyor. Oralar artık giremeyeceğiz ama Ebeveynin tamamlayıcı rolünü aranması gibi bir işle psikodinamik açıdan e, bütün arayışlarımız var. Çünkü onlar her şeyi biliyorlar değil mi? E, bu ne bu ne diye sorduğumuzda onlar her şeyi biliyorlar. Dizimiz e, kanadında üf deyince geçiyor, üf deyince geçiyor. E, çünkü güçlüler. E, onlar o büyük, mitin sahipleri büyük e, insanlar. E, eksikliklerin de... E, onları arayarak, onlar gibi olmaya çalışarak, onları yeniden yaratmaya çalışarak yaşamımız boyunca e, sürdürdüğümüz bir e, öykünün e, içinde e, kovalıyoruz. Ben de bunu daha da farklı çeşitliyorum ama sorusu olmamak arasına kadar sık aldım. Geçenlerde arkadaşımla yaptığım bir konuşmada, sizinkine açıklama yaparken de bir soruyu. E, hayvanlar, insanların e, biz daha büyük. Abi bir hediye değildir, bu sadece bir şiddeti bizim şiddetimizin evet. bir sonucudur, yani e, iyidir kötüdür demiyorum ama daha güçlü olarak dünyayı ben tanımlıyorum, nesneleri de ben tanımlıyorum, tanımladığım gibi de kullanıma e, hak yürüyorum, <gülüyor> etektir diyelim, ahlakî dediği başka bir şey, o fark şu mı? Şu an benim çok karışık yalnız, yani. <gülüyor> şimdi hiç şey ama, yani bununla ilgili aslında, <gülüyor> benim de bizim ikosumuzun, o yüzden de bu kadar sıkışıklık buluyor. <gülüyor> bilim bu nasıl dinler aslında bütün büyüsel sistemlerde dinsel sistemlerde bilimsel sistemlerde o an için o an için her şeyi açıklama iddiasında olan sistemler sadece bilim yanlışlanmam da buna dahil diyor diğer ve felsefe ve şey bilim diğer sistemler yanlışlanmaya kapalılar çünkü tek doğru olduklarını vaz ediyorlar ve bu doğruya göre yaşanması halinde doğru insan olunabileceğini gerçek insan olunabileceğini vaaz ediyorlar. Ama sonuçta şeylerin de hepsinin bir mitosu var. Yani büyünün de dinin de bilimin de mitosu. Kendi içlerinde mitleri var. Yani mit dediğimiz ne? Öykü dedim. Öykün, e, ta, açarken de yaşayan, yaşanan ve yaşatan öykülerdir. Yani iliklerimizde hissettiğimiz öyküler ve buna göre davrandığımız öykülerdir. Yani gerçekliğinden şüphe etmedim. bilim de aynı şekilde. Yani ben e, bu, bunu elime alıp suyu dökerken bilimsel bazı delilere dayanarak bunun akıcı olduğunu biliyorum. Bunun akıcı olduğunu, e, akıcı olması neden akıcı olduğunu Din başka şekilde çıkıyorlar olabilir, din başka şekilde çıkıyor. Hepsi bir öykü. Hepsinin içinde de ee, şeyin içinde de öyküler var. Ee, bilimin içinde de öyküler var. Sadece bu öykülerin tek özelliği ben yanlışlanmak istiyorum. Yani amacı kendini yok etmek olan bir e, mitos şey e, kendini lah etmek olan daha iyisini kendisinin yerine geçirmek isteyen bir ön Tek önemli özellik tek önemli farklılık bu. Yoksa o da bir, bu da bir, o da bir açıklama sistemi bu da bir açıklama sistemi. Bazı insanlar kendilerini bunun içinde iyi hissedebilirler, bazıları bunun içinde iyi hissedebilirler. Yani daha bilimsel, daha dinsel, daha büyülü, büyüsel düşünen insanlar var. Ama hepimizin içinde hepsinden bir parça var. Yani ee, en dinlerin içinde de bilimsel bir yan var. En e, bilimsel e, kişinin içinde de işte e, farkına varmadan o ortak bir takım arketiplerle gelen ve hatta gelmeyip sonrasında kolektif tarafından bize dayatılan bazı alışkanlıklar var. O kadar birbirinden e, pat pat pat ayrılacak üç ayrı alan büyü. büyü değil. Zaten büyü olduğu için bilim var. Şimdi biraz ters gibi geliyor ama Güne demek bir şeyleri bir başka e, e, aracıyla değiştirmek demek. Biz bilimde de bunu yapıyoruz. Yani e, ne yapıyoruz işte ne bileyim? E, yani ne bileyim? E, herhangi bir şeyi, nesneyi e, uzaktan kontrol etmek gibi bir mesela zihinsel kontrol, Bilim, e, temel büyüsel şeylerden bir tanesi bu olabilir. Bunu şu anda yapıyoruz remote kontrollerle, uzaktan kumantalarla yapıyoruz. Yani bundan e, 30 sene önce e, şu sokağa çıkılsaydı insanlar e, elinde bu şekilde dayanmış bir şekilde e, kendi kendilerine konuşuyor ve şizofren tanısından e, damdalanıyor olacaktır. Ama şu an hepimiz e, bu şekilde uzaktan birilerine, orada olmayan birilerinden, telepatiyle e, bağlanmış oluyoruz. Bu büyüde de mümkündü, Dinde de işte ne bileyim bazı şeylerin e, bah yedilmesi ve hatta bahsedilen aktörler o zaman orada da e, var öykü. Bilimde de şu anda e, teknolojik bazı devirler doluşunu bu da var. Hepsi evet. hepsi öykü. Yani biz bizim öykü öyküler dışında yaşama imkanımız yok ve mecazsız yaşama imkanımız yok. Yani öyküler şu dünyayı bir bütün olarak görecek bir olaylar manzumesi içinde tanımlamamız gerekiyor. Ve yeni bir şeyle karşılaştığımızda da mutlaka mecaza, yani eskiden e, e, aparılan bazı verilerin yeniye e, yeniden karşılaştırılmasına ihtiyacımız var. Yani öyküsüz ve mecazsız yaşama imkanımız yok. Kendimizi e, bilme, dünyayı tanıma imkanımız yok. Öykü her yerde. Şeyde mesela bakın e, e, ortam da değiştiriyor. Oğuzhan Mükül. E ee, o sana biliyorsunuz. Ulamıyorum zannediyorum. İlk ee, ilk oluştuğu zaman işte e, doğdu diyor. Her tarafı kıllı bir şey gibi diyor. Hayvan gibi diyor. E, tuttu e, e, anasının memesini e, emdi. Harda emmedi. Aldı şarap içti diyor. Bak. Aldı içti diyor. E, İslam'a geçirdikten sonra bu şey değiştiriyor, yol değiştiriyor, diyor ki e, doğuyor, e, anacım diyor eğer İslam'ı kabul etmezsen ben seni sütürmem diyor. Yani o orada burada bu. E, birbirinden e, farklı iki e, şey mit gibi duruyor e, ama ikisi de... Bakın ikisi de şeyi açıklıyor. Dünyayı açıklayan miktar bunlar. İkisi de dünya şeyi yabancı değil bu ayrıntının. Ayrıntı, e, ayrıntı dünyaya yabancı değil. Ayrıca daha başka bir şey söyleyeceğim. Bizim parça miktarımız var. Yani şuradaki bu ana yol, ve ana yol bunlarda yan yollar. Bu e, bizim de kendi içimizde yaşadığımız belki bir ana yolumuz var ama ana yolun içinde bazen işte kafamız kızdığında başka bir mideye getiriyoruz. Yani dünya çok güzel, hakkaniyetli bir dünyayken bir yerde haksız bir dünya olabiliyor ve eziliyoruz. Ve kötü bir anne veyahut hatta kötü bir baba bize zulm ediyor mesela. Ona isyan ediyor. O, o, o da ayrı bir mide. Mi? Ee, şey geliyor e, arabesk filmlerde, e, çoğunda vardır öyle Haydar şey iner. E, merdivenlerden aşağı İstanbul'u görüyor. Seni yeneceğim İstanbul diye. <gülüyor> Mimit yani mi mit, e, şey yapacak e, e, e, e, yenmeye çalıştığı bir e, güç olarak görüyor. Ama aynı zamanda e, kazanacağı bir ganimet olarak da görüyor. Bu, bu bir mit. Yani e, şeyinden e, belki ihmal edilmiş e, dışlanmış bir e, çocuğun Büyüdüğünde kalkıp babasına isyan etmesi, onun yerine geçmesi, annesinin en sevgili varlığı olması. Bunun şey, yansıması, Şeyde, filmlerde, romanlarda aslında tek bir öykü görürsünüz. Tek bir öykü görürsünüz. Önlemek için bir düzen kurmak. Hayatta kalmak, güçlü olmak için bir düzen kurmak. Güçlü olmak da bunun için. Ölümsüz olmayı bir şekilde hak etmek de bunun e, için. Sizi öldürmeyecek, sürekli olarak besleyecek, koşulları sağlayacak ortamı, yani anneyi, biraz daha e, rafine de doğa anayı, kontrol altında tutacak bir güç olmak da bunun için. Yeniden doğmayı sağlayacak, pek çok e, ilk yeniden doğum motivi çok önemli, döngüsellik çok önemli. Veyahut da çizgisellik, evet başladım bir yerden gidiyorum hayatım boyunca, bir yere geldiğimde ölüyorum. Çok yaşayayım. <gülüyor> Tam buna geldi. De. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir yerden sonra ölüyorum ama öldükten sonra da neyi garantiyorum ben? Eğer iyi davranırsam, o mite uyacak olursam, ritleri uygulayacak olursam, ebedi hayatı. Bu önemli çizgisellik. Şeyler ne oluyor? Mısır travmaları öldükleri zaman ne oluyor? Doğru düzgün yalanırlarsa falan... Dardomlarının şeyleri... Bir şey yok. E, doğru düzgün mumyalanırlarsa, ölüm şeyleri, e, cenaze törenleri doğru düzgün yapılırsa, e, gerekli önlemler alınırsa ne oluyorlar? Tanrı öteki tarafta. Yani ebedi hayat bu. Her şey bunun için aslında. Bütün mitlerde bu. Başka birisiyle birlikte olmak, başka birisiyle birlikte olmak, bütünleşildiği zaman, aslında bütünleşmek... E, eksikliğine ortadan kalkması e, kadın akıl erkek olur bilin. zaman aynı zamanda tamlı, tamlı ne demek eksiksizlik demek kusursuzluk demek e, kusursuz. en önemli kusurumuz ne bizim dünyada ölmek ölmekten bir kusur var mı? Yani ölmekten birlikte ama sadece ölmeye, e, ölmek bir şey e, meczur olmak güçsüz olmak, muhtaç olmak, ihtiyacı aç kalma Yaralanmak, hasta olmak, bunlar da mı neden? Aslında bunlar hep monoskotun aralığı yani Hı. İlk bildiğimiz öykiden itibaren. Zaten şey e, bu cazip kampol, kampolun monomitos, evet. e, monomitos kavramı var. E, yani kendi tabii ki kendisine göre e, yorumlamış ama orada bütün mitlerin tek bir mitin formları olduğunu e, gösteriyor. E, eğer mesela ne bileyim Mısır'ın nasıl doğduğuyla veya da suyun nasıl olduğuyla dünyanın nasıl e, işte e, eğri büyür olduğundan, ilgili e, bunlarla ilgili de aslında o e, temel ana mite, mite şeyler e, yap, e, onu tamamlayan, bütünü oluşturan e, parçamıklar. Hiçbir parçalık yoktu ki bütün içinde e, şey kalsın, e, dışında kalsın. Bir e, bizde bir Kavram var, istisnalar kaideyi bozmaz der, değil mi? Onun çok daha iyisi e, orta Avrupa'da Almanca mesela şeydi, istisnalar kaideyi doğrular der. İstisnalar kaideyi bozmaz değil, doğrular der. Yani istisna aslında kaidenin bir e, ispatıdır. Niye niye ispatıdır? Neden dolayı istisna olduğunu tanımladığımızda kaideyi tanımlamış oluyoruz. Hiçbir e, yaşam yani mesela ee, çoğu kişilik bozuklukları var. Biliyorsunuzdur. Bilmiyorum aranızda psikoloji, psikiyatri, mensubu e, kimler var ama e, herhalde filmlerden falan zaten, filmlerden, romanlardan e, ismizdir. Çoğu kişilik bozukluğunda da mesela bir temel bir e, ana, taşıyıcı kişiliğinin kendi itibariyle bir takım stres durumlarında herhangi bir zorlanma durumunda pat başka bir kayar, parça müte kayar. Çok ayrı gibi gözüküyor. Yani bir tarafta çok güçlü bir kişi, öteki tarafta çocuk gibi olur. Zit gibi gözüküyor. Hayır, zit değil. O saptığı, ana olan saptığı noktaya odaklandığınızda o dal mit, parça mit, ana mitin doğrulayıcısı olur. Ondan dolayı böyle olmuş. Bütün parça mitler, parça mitler, bütün içinde anlam kazandıkları ölçüde öğrendir. <gülüyor> Böyle bir şey mi yaptım, fotoğrafı çektim. Bu da buna çok güzel bir şey. Güzel <gülüyor> <gülüyor> O yüzden böyle yapalım. Yani hem mitoloji hem estetik. Yine bu bazı da yıllık oldu. Çok teşekkür ederim, çok güzel. Gerçekten. Ee, ben çok teşekkür ederim.